Bismillah vesselam, ve Elhamdülillah. ve Birinci kitabın son dersi. El-Ders ve Salih ve 23. ders. El-Müderris ile öğrenciler arasında geçen bir diyalog. Kale-i Müderris Men ente ya ehi. Ey kardeşim sen kimsin? Ahmet Ahmet ene talibun cedidun ben yeni bir öğrenciyim mesmuke ismin nedir ismi ahmedu ismim ahmettir mineyne ente sen neredensin ene min pakistane ene min pakistane ben pakistandanım hemen parantez Gayr-ı münsariflerin cer hali fetha'iledir. gayr cer hali kesra hali fetha'iledir. Pakistanu idi gayr min haricen dolayı mecrur cer alameti fetha. Min Pakistane Ben Pakistan'danım. Müderris indi Seb'a tu defatira. Limen hiye. Ben de benim dört defterim var veya bende de dört defter var. Şu tövbe yedi defter var. <gülüyor> Onlar kimindir? Limen Şimdi birincisi söyleyeceklerimin birincisi defter, defatiranın müfredi, de, defter müzekker olduğu için adet de 3 ile 9 arasında olduğu için sayı müfred müennes geldi <gülüyor> madud nekre ve cem geldi adet madud izafet terkibiyle geldi 7 defter dedik <gülüyor> defatira aslı defatiru idi Gayrimunzarif, değil mi? Evet. Cam olmasa cem ol, bile, gayrimunzarif. Dolayısıyla burada da Seb Atunun muzaffın ileyi olmasa bile, cer konumunda. Gayrimunzariflerin cer hali neydi? Pet haliydi. Bundan dolayı Seb Atu defatiri veya defatirin olmadı, defatira oldu. Bunu başka bir şeyle hatırlayalım. Seb Atu tulab bin mesela, evet. değil mi? Veya aklamin dedi. Burada defatira oldu. Neden? Defatira Defatiru daha doğrusu. Aslı gayrımusarifti. Burada izafet terkibi sebebiyle cer oldu. Gayrımusarfin cer hali fetadır. Evet. İndi benim olarak kullanıyorduk. Bende olarak da mı? Ben tabii ki bende olarak da kullanılır. Benim bende. Biraz farklı oluyor ama şeyler. Aslı inde mekan yan kat indi manasına gelir ya. Yaygın kullanımı gayrı akillerle kullanıldığı zaman yaygın kullanımı var manasına gelir. Ama mekan yan katı da manasına da gelir. Tamam. İnneti ne? İn dallahi İslam ayette. İnneti ne? İn dallahi İslam. İn dallah. Din İslam bıraet evet. gibi. <gülüyor> Sorumuzu tekrarlayalım. Bende yedi defter var. Onlar kimindir? Abbas, Hatya ustalı. Ey hoca, onu getir, ver. Hazali, bu benim. Ve Hazali Muhammed'in, bu Muhammed'in. Ve Hazali Hamid'in, bu Hali, Hamid'in üçüncüsü oldu. Bu İbrahim'in dördüncüsü. Li İbrahim'e. Li Ahri Zerim'den olan İbrahim mecrur, gayrimun sarih olmasa sebeple fetha ile alametlendi. Li İbrahim'e oldu. Beşincisi Ve hazali Li Uthmane. Bu Osman'ın aynı şekilde. Ve Haza Li Yusuf'e. Ve bu altıncısı Yusuf'undur. Ve bu yedincisi ki yedi tane defter demişti. Yedincisi de talhanındır. Bu cümlede hatiyi bir defa yazın. Ver getir manasına. Daha çok getir manasına gelir de. Burada ifade olarak getir değil de ver. Daha uygun. Bunun sadece emir fiili alır bu hatinin. Mazisi, muzarisi yoktur. Getir. Ee, ve müfred müfredi cemi, müzekkerin müennes şekilleri var. Onu ikinci kitapta yanlış aklımda kalmasın göreceğiz ayrıca. Amin. İbrahim, Osman, Yusuf ve Talha'ya gelince onlar da li üzerinden dolayı mecbur, Musarif, hepsi gayr-ı mansarif, cer halleri fetha iledir. Ne İbrahim el o? Bu nasıl okumuştunuz? Ya ustaz azim. Ya ustaz Ustazi de okunur, okunabilir. O zaman meta şey yası gizlenmiş olur. Cengiz abi burada bir de gayrı hepsinde mi fetha? Hepsinde. Şeylerde de gayrı akillerde de fark etmeyen sıfatlarda. Bakın gayrı özelliğini söylerken biz demiştik ki bir, tenmin almazlar. iki cer halleri fethalıdır. 3 elif lam takısalırlarsa gayrı munsarif olmazlar demiştik. Devam ediyoruz Müderris Ha da kitabu kiyâ Muhammedu, ey Muhammed, bu senin kitabın mı? La ha da kitabu Hamzate. Hayır bu, Hamza'nın Hamza kitabıdır. Kitabu Hamzate. Kitabu Hamzate. Kitab Hamza Kitap Hamza'ya muzaaf Hamza Muzaffın ile dolayısıyla mecbur Gayrı muhsarif olmasa bile, cerhale fethayla. Bu da kitabı Hamza T. Ey o Hamza. Evet. Hey kardeşler, Ali nerede? Hamid zehebe ile Riyad. Riyada gitti. Ve eyna Yakub? Ve Yakub nerede? Zehebe ila Mekke'te. Mekke'ye gitti. Mekke ayrım unsurif ila üzerinden dolayı cer halinde, mecurur. Dolayısıyla cerhali fethalen. İla mekketi değil, ila mekketa. Eine ishagu. İshak nerede? Halece. Çıktı. Meta Halece. İler müdür var mı sizde? Öyle mi? Bende yalnızca Halece. Halece iler müdürü mi? Müdüre çıktı. çıktı. çıktı. Bende Halece'den sonra bir şey yok. Meta Halece. Ne zaman çıktı? Çıxacağı, önce beş dakika. Önce beş de konuca çıktı. Zincirleme izafet. Önce mekan zarfı, zaman zarfı biliyorsunuz. Burada zaman zarfı daha kullanılmış. Beş da, hams, ya muzaf. Dolayısıyla beş oldu. Beş dakikaydı. Beş oldu. Kable'den dolayı. Beş de beş beşun kelimesi dakika ya muzaf si dekâ ika o oldu. izafet diyoruz. Dekâ ika aslı idi. Değil mi? Gayrimusarifun masasibiyle izaf, şey, izafet terkibinden dolayı gayrimusarifun masasibiyle fethayla kesralandı. Çünkü hali kesralı hali fethayledir. Cerlenmiş hali fethayledir. Anladık mı burayı? Anladık Peki zarflar da biliyorsunuz izafet terkibinde kullandığı zaman fetal olurdu gable. burada gable denişinin sebebi o aslı kabludur kablü kablü evet bunlar gayrimüsarif zarflar da aynı şey gayrimüsarif yok gayrimüsarif değil kullanım öyle kelimenin aslı o Temarino Alıştırmalar. Şimdi bu yukarıda parçada gördüklerimizi bu alıştırmalarda üzerinde düşünerek uygulayacağız. Teemmelil emsiletel atiyete. Gelen misalleri düşün. Birinci satırdaki Muhammed münsarif bir kelime. Altındaki Zeynep gayrimünsarif bir kelime. Münsarif kelime herhangi bir şekilde gerek harfi cerle olsun gerek izafet terkipsiye sebebiyle olsun cerlenirse min Muhammed'in ilah Muhammed'in i Muhammed'in Kitabı Muhammed'in olur kesralanır o zaten ondan dolayı muhsaliftir Zeynep ise gayrimuhsaliftir dolayısıyla cer konumunda fethayla e, mecbur olacak min zeynebe ila zeynebe li zeynebe kitabu zeynebe kitabu zeynebe yani. ikra vektub soracağınız bir şey var mı burada oku ve yaz hazal kitabu li muhammedin ve zalike li zeynebe bu kitap muhammedindir ve o Zeynep'indir li zeynebe konumuzun konumuzun e, ince olan kısmı burası li zeynebe zehebe halidun ila ahmede Khalid ahmede gitti ila ahmede ila ahmede zehebe abi ila mekkete ve zehebe ammi ila cuddete bu cümlede ise Mekke ve Cüdde gayrimusarif olması hasebiyle Abi. ilah harficelerinden dolayı mecbur cerhalleri fethayla. Babam Mekke'ye gitti ve amcam Cidde'ye gitti. Uhtu <gülüyor> Mervane meridatün Mervan'ın kız kardeşi hastadır. Burada da Mervan özel isim ve elfinun ziyadesi hasebiyle Gayrı Musarif. Uhtun kelimesinin muzaafın ileyhi olması hasebilen mecrur, cerhali, fethali. Uhtu mervani. Eynes zevcu hadicete. Hatice'nin kocası nerede? Cümlesinde Hatice tü müze, e, özel isim ve hakiki mühendatı hasebilen. Gayrı <gülüyor> Zevç kelimesinin muzafın İleyhi olması hasab ile mecrur. cerhale cerhali <gülüyor> Fethayla, zevcu Hadicete Cevap, hu ve fi Lendene O yani Hatice'nin kocası Londra'dadır Lendenu Özel isim ve hücmeden dolayı Gayrimun Sarif Fi'den dolayı cer Cerhali Bunları aynen isterim ama <gülüyor> <gülüyor> <Eğer> İnşallah Seyyâretü hamidin Cedîdetün ve seyyâretü İbrahim'e gadîmetün Hamid'in otomobili Yenidir ve İbrahim'in Otomobili eskidir Deki ki İbrahim gayrimun sarif Seyyâretünün muzaafun ileyhi Cerhali Fethayla Seyyaret-i İbrahim'e. <gülüyor> Beytu Halidin kebîrun ve Beytu Usamete sagîrun. Halidin evi büyüktür ve Usamen'in evi küçüktür de. Usamete dedik. Eyne zehebe ebu ki Ya Leyla? Hey Leyla baban, nereye baban nereye gitti? Zehebe ila Bağdâd'e. Bağdat'a gitti. Bağdat, Heriun Sarif, özel isim ve Uçme kelime iladan dolayı meclur Cehali Fethane. Fi İstanbul'le mesacidu Ketiyatun. İstanbul'da çokça mescit vardır. Cümlesinde. İstanbul Özel isim ve uçma Türkçe'den geçme uçma kelime olması haline. Kayırmun sarif fi'den dolayı meclur cehali fethayla. Evet. Mesajcı du camu cam kayırmun sarif. Evet. Sadece kayırmun sarif. İndi 5 mefatihha. Benim beş anahtarım var. Mefatiha cem cem hamsetunun muzafei lehhi cer harfi fetha ile El Kâbetu fi Mekke. Kâbe Mekke'dedir. Mekke özel isim mecazi. ve mecazi, mecazi müennes dolayısıyla gayr-ı Fi'den dolayı mecrur cer harfi fetha ile. Fi hâze'ş-şarî üç Bu caddede 3 mescit vardır. 3. mesajide Hadha tabibu Hadha tabibu ismihu William. Ve huwa min Londana ve zalika ismihu Louis ve huwa min Paris. Bu tabibin ismi William'dir ve o Londra'dandır. Min Londana. Ve onun ismi Louis'dir ve o Paris'tendir min bari ise seyyareti lebnuhâ ehtaru otomobilim var ya onun rengi yeşildir veya otomobil, otomobilimin rengi yeşildir indi kalemun ahmeru ahmeru benim kırmızı kalemim var bu her iki cümlede de ahtar ve ahmeru sıfat ve fiil meznu olması sebebiyle e, gayrımunsarif ancak mecru değil merfu <gülüyor> haber çünkü haber bir haber birisine sıfat. El beytul abyadu size nedir burası? Bizde Haramu haram. El beytul haramum. Haram. Haram. Beytul haramu evet. fi Mekke. Mekke'de. Mekke'de. El-Beytul Haramu haram belde. Haram yani dokunulmaz olan belde Mekke. Mekke'dedir. Zehebe Ahmedu ila Muhammedin. Ahmed <gülüyor> <gülüyor> Muhammed'e gitti. Beyt burada haram olan belde değil, haram olan ev diye şey o zaman. Ben ne de dedim. Ben de dedim. Öyle mi? Peki haram ev o zaman. Zehebe Muhammedun ila Ahmed'e Muhammed Ahmed'e gitti. İla Ahmed'e E'ente min Mekke'te Sen Mekke'den misin? La ene minet taifi Hayır ben Taif'denim. Min Mekke'te minet taifi Musarif ve gayrimusarif'in arasındaki fark uktu Fatimete talibetün. Fatıma'nın kız kardeşi öğrencidir. Uktu Fatimete. Fatıma'ya gayrımun sarif ve mecrur izafet terkibinden dolayı cer hali fetha ile. Iqra'l kelimatil atiyete. Rektub ha, me adapte ve ha. Gelen kelimeleri oku ve Onların sonlarını işaretlemekle beraber onları yaz. Bunlara da yalın gayrımusarif veya mecrur gayrımusarif olarak işaretleyeceğiz. Yani aminetü min aminete gibi. Diğerlerini okumayı zaten üzerinde düşünmesi gereken şeylerden verirsin. Son alıştırma çok sevdiğiniz bir alıştırma. Oktubul ada de min 30 ila aşrın vec'al kullen min kelimeler ile atiyeti ma'dudan laha. 3'ten ona kadar sayıları yaz ve gelen kelimelerden Hepsi. hepsini o sayılara ma'dut yap. Yani 30 <gülüyor> arba hamse, sittun, mescidun, fundugun, mindeirun, miftahun, sadiigun, zemiilun, kursiyyun, madrasetun, daqiqatun. Tek farkı bunların cemi, bunların hepsinin cemisi hayrumusarif. Dolayısıyla harekeleleri farklı olacak. Anlatabildim mi? Etfal da diyor yani. <gülüyor> ya. Yani Şeylerde de mi miftal geliyor. Evet. evet.